İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki hafta önce bu kürsüden sizin selamlarınızı aldık. Götürülmesi gereken yerlere götürdük ve orada size ümmeti Muhammed'e mazlum ve mahsun coğrafyalarımıza dualar ettik. Cenab-ı Hak selamlarımızı da inşallah kabul buyursun. Dualarımızı da kabul buyursun. O güzel topraklarda hepimizi yeniden bir araya getirsin inşallah. Dokuz gündü bizim Umre programımız ama işte iki hafta ara vermek durumunda kaldık. O dokuz gün içerisinde ben şöyle bir ruh hali içerisindeydim. Diyordum ki biraz böyle gündemden kopayım. Farklı bir iklime yoğunlaşayım. Çünkü bu yoğun gündem... Yoğun atmosfer, hızlı trafik ister istemez yıpratıyor insanı. Bir de oraya gidince kapatmak gerekiyor bazı şeyleri bazı şeylere karşı. Ama öyle bir zamanda öyle bir zeminde yaşıyoruz ki benim güzel kardeşlerim. Siz kapatsanız da birileri kapattırmıyor. İnanılmaz bir gündem, inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir yoğunluk. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani gerçekten şöyle bir zamanda kulluğu devam ettirebilmek, bazı şeyleri korumak, duyguları karıştırmadan muhafaza edebilmek kolay bir şey değil. Allah'ın yardımı olmazsa işimiz zor. O yardımı hak edecek kıvama erdirsin bizi diye dua edelim Mevla'ya ve birbirimize destek olalım. Birkaç gün geçmişti ki daha aradan. Norşin'den gelen bir haber yüreğimizi dağladı. Seydamız, büyüğümüz, hukukumuz da vardı bizim o güzel insanla. Seyda Abdülkerim uğradığı bir saldırı neticesinde vefat etti. İnşallah şehit oldu. Biz öyle hüsnü ediyoruz. Onun acısı daha taze iken bu sefer de Elazığ'dan Malatya'dan gelen deprem haberi ve o haberin getirdiği acılar, sıkıntılar, deprem üzerinden konuşulanlar, bizim kendi memleketimizin insanlarının geldiği hal <gülüyor> ve Allah'ın bu noktada gönderdiği bir musibete karşı takınılması gereken tavır dışında pek de bize yakışmayan tavırlar, söylemler Yüreklerdeki acıları daha da derinleştiriyor. Daha onun atmosferi devam ederken halen ediyor zaten. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amerika Devlet Başkanı'nın Kudüs hakkındaki açıklaması ve bu açıklamanın ardından ki bu yeni bir şey değil zaten. Yıllardır planlanan bir meseleydi. Bu açıklamanın ardından İslam coğrafyalarının sessizliği ve ne yazık ki satılmış adları bizim gibi olsa da giyimleri kuşamları bizim gibi olsa da kafaları zihniyetleri kesinlikle küffarın hizmetinde olan adamların söyledikleri sessizlikleri ya da konuşurken zillet adına ortaya koydukları yüreklerimizdeki acıları daha da derinleştiriyor. Ama her şeye rağmen bakın bu kadar... Belki bir umrenin arkasından biraz daha tatlı şeyler konuşulmalıydı ama bu kadar şeyin arkasından bile istikbal İslam'ın olacaktır noktasında en ufak bir tereddütümüz yok Allah'ın izniyle. Bunlar hepsi gelecek büyük hayrın habercileri. Acı büyük, sancı da büyük, inşallah güzel bir doğum olacak. Ve alem nur topu gibi bir İslam doğuracak. Ve o günler bizim hüzünlerimizin, acılarımızın bittiği günler olacak. Bu hafta ben böyle bu ruh haliyle gider gelirken bir hadis okudum. Aslında daha önceden de okumuştum. Ama bazen böyle halinize uyum arz ettiği zaman bazı mesajlar etkisi daha farklı oluyor. O hadisi okuduğum zaman Sadaka Resulullah... Dedim kendi kendime ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz vermiş zaten bu haberi biz duymamışız Almamışız üzerimize bazı şeyleri tam olarak fark etmemişiz ayır ama Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vermiş bu haberi bize O hadisi ben de sizinle bir paylaşmak istiyorum Çünkü hadis ümmeti Muhammed'in tarihini beş devreye ayırıyor Bu beş devreden üç tanesini geçirmişiz biz Birini yaşıyoruz biri de gelecek en azından yaşadığımız devrenin hangisine denk düştüğünü bir öğrenelim ve bu devrelerde bizden istenen duruş kamet ne onun bir farkına varalım. Zaten aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için söylüyor bu sözleri Allah ona söylettiriyor çünkü gelecekle alakalı bir bilgidir gayiptir. Gaybi muhberdir yani ihbar edilmiş Resulullah'a bildirilmiş bir gaybtir. O da kendisine bildirildiğini bize bildiriyor ve bizimle paylaşıyor. Hadisi bize nakleden Allah Resulü'nün kara kutusu sırdaşı olan Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh. Biliyorsunuz onun özelliğini Efendimiz onda nice sırları sakladı. Yine böyle bir meseleyi onun üzerinden biz okuyoruz. Ahmet bin Hamber'in müsnedinde başka hadis kitaplarında geçen bir hadis. Muhtemelen de bir hutbe yani Allah Resulü bir hutbe irade ediyor ve o hutbede söz bir yere gelince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözü şöyle devam ettiriyor. Nübüvvet içinizde Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sözlere ne olur dikkat edin. Sonra nübüvvet menhecinde bir hilafet olur. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah onu da dilediği zaman ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı, kan emici bir saltanat olur. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra Allah, onu da ortadan kaldırır. Daha sonra ceberrut bir saltanat, bir krallık, zalim yönetimler başa gelir. O da Allah'ın istediği kadar devam eder. Sonra Allah onu da ortadan kaldırır. Sonra yine bir kez daha nübüvvet menhecinde bir hilafet olur dedi sallallahu aleyhi ve sellem ve sustu. Artık Efendimiz'e hiçbir şey de sorulmadı. Çünkü çok net bir biçimde koydu koyacağını sallallahu aleyhi ve sellem ortaya. Dikkat ettiyseniz ümmeti Muhammed'in beş devresini saydı sallallahu aleyhi ve sellem. Nübüvvet devresi, Raşit Halifeler devresi, kan emici saltanat devresi, zulmün yaygınlaştığı sultanlar devresi, nübüvvet menhecinde hilafet devresi. Nübüvvet devresi 23 yıl devam etti ve bitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bu devrede bitti. Raşid Halifeler devresi Hazreti Ebu Bekir ile başladı. Hazreti Hasan'la sona erdi. 30 yıl sürdü. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 yıl süreceğini de söylüyordu başka hadislerinde. Sonra kan emici sultanlar devresi başladı. Emevilerle beraber. Abbasiler arkasından gelenler, şunlar, bunlar. Bundan sonra da zulmün yaygınlaştığı sultanlar devresi. Ve şu anda biz bu devreyi yaşıyoruz. Üç devre geçti. Biz şu anda ümmeti Muhammed olarak bu devreyi yaşıyoruz. Ama sözünde hilaf olmayan, haşa eksiklik bulunmayan, Allah'ın söylediğini, Allah'ın istediğini konuşan Allah'ın istediğini konuştuğu için her söylediği de Allah tarafından tasdik edilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda nübüvvet menhecinde bir hilafeti bize müjdeliyor. Bu müjde bizim için baş göz üstüne bir müjde ama bu müjde öylesine gelmiyor. Bu müjde için bizden beklenen şeyler var. Eğer biz geç kalmasaydık Allah bizim kaderimizi nübüvvet devresinde yazsaydı Mekke'de Medine'de Taif'te şurada burada doğsaydık mesela miladi 6. asırda o devreyi yaşasaydık ve mümin olsaydık bizden istenen nübüvvet devresinde sadakat idi eğer biz Raşit halifeler devrinde gelseydik bizden istenen biat idi onlara biat edeceksin onlar Raşid halifeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de mutlak manada bu noktada onlara ittibayı bize söylediği sınırları aşmamaları üzere ki aşmadılar. Beş Raşid halife de Resulullah'ın kendilerine öğrettiği imamet çizgisini en ince ayrıntısına kadar devam ettirdiler. O devrede gelseydik bir attı bizim sorumluluğumuz. Eğer biz kan emici sultanlar devresinde gelseydik Sorumluluğumuz cihat idi bizim mezhebimizin imamı o büyük imam İmam Ebu Hanife gibi İmam Azam gibi kıyam asla zulmü desteklemeyecek zalimlerin vasıt mescidinin kapılarını bile say deseler saymam diyeceği kadar onlara karşı kıyamda olan bir duruş o Bizim mezhebimizin imamı İmam Ebu Hanife ve onun emsali sadece o değil biliyorsunuz. Muhammed Nefsuz Zekiye İmam Caferi Sadık ve daha niceleri. Onların gösterdiği tavır. Şu anda bizim yaşadığımız tavır bu. Zulmün yaygınlaştığı sultanlar devresi bizden istenen adalet. Kim olursa olsun asla aidiyetine, mensubiyetine bakmadan Zalim kim olursa olsun onun karşısında, mazlum kim olursa olsun onun yanında. Zalime karşı mazlumdan yana. Asla aidiyet sorgulamadan, mensubiyet sorgulamadan ama onlar da eskiden şöyle yapmışlardı, onlar da böyle yapmışlardı deyip farklı bir yerlere meseleyi sevk etmeden. Adalet çünkü bizden istenen o. Bizden istenen adalet ise eğer zulmün yaygınlaştığı o devrede kalben bile olsa zalimin yanında yer almamak. Söylem olarak, eylem olarak zaten olmamak ama en azından kalben ya ben gücümde yetmiyor, sesimde çıkamıyor. O kadar da cesur değilim ama sevmiyorum ya zalimi. Zulüm neredeyse ben orada değilim. Zalim bizdense ben bizden de değilim diyebilecek kadar bir erdem gösterebilmek. Şu anda bizden istenen bu. Eğer ulaşırsak biz nübüvvet menhecindeki o son devreye ki valla ben inanıyorum ulaşacağımıza. Ben bir sürpriz bekliyorum. Bilmiyorum siz nasıl bekliyorsanız. Ben bir sürpriz bekliyorum. Allah her şeye rağmen bize bir şey yapacak. Bir kapı açacak bize. Ve inşallah biz erişeceğiz. İnşallah o günlere kavuşacağız. Eğer o günlere de gelirsek bizden istenen heybettir. Heybet öyle hava atma. Caka satma değil, İslam'ın o güzelliğini bütün bir dünyaya göstermektir, temsil etmektir. Bir şekliyle o İslam'ın güzelliğinden mahrum olan yüreklere bunu ulaştırmaktır. Ümit edelim, gayret edelim, çaba gösterelim ki Allah o günlere bir an önce bizleri eriştirmiş olsun. Netice bizim hesabımız değil, biz rüya görürüz, hedefler belirleriz. Kudüs'te zafer namazı kılacağımızın da rüyasını görürüz. Selahaddinlerin de arkasında bu işi yapacağımızın hülyalarını yüreğimizde taşırız. Ama o işin ayrı bir boyutu döneriz vakıaya şu anda ben neredeyim? İstanbul'dayım falanca yerde tüccarım filanca yerde öğrenciyim filanca yerde medrese talebesiyim filanca yerde amirim filanca yerde memurum. Allah beni nereye konuşlandırdıysa o beni konuşlandırdığı yerde görevimi yapar. O görevimi yapmam ne hedefimle menzilimle o bu manada farklı bir biçimde yanlış bir bağ kurmama neden olabilir. Ne de bugün mevcut hal moralimi bozarsa, bozar da beni sahadan çeker. Mevcut, mevcut hal başka bir şey benim hedefim benim sorumluluğum başka bir şey. Bu noktada bir uyum arz ederek meseleyi götürmüş olurum. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim inanılmaz bir yoğun dersimiz var. Bakın şurada 20'ye yakın tablomuz var. Bir sürü Hazreti Hudla alakalı anlatılacak şey var. İnşallah muvaffak oluruz da bu derstekileri bitirmiş oluruz. Ama sıkıştırmayacağım bir miktarı kalırsa kalsın bir dahaki derse. Hatırlarsanız insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh'u bitirdik. Ve şu anda biz sıralamada Nuh Aleyhisselam'dan sonra anılan peygambere geldik geldi sıra. Var mı ikisi arasında peygamberler bilmiyoruz. Ama Kur'an'dan bir şey biliyoruz. Mü'minun suresi 31. ayette Araf suresi 69. ayette Nuh'dan sonra Hud aleyhisselam anlatılıyor. Dolayısıyla arada belli bir süre olsa da belli bir yıllar asırlar geçmiş olsa da biz Kur'an bilgisiyle hareket ettiğimiz zaman Nuh aleyhisselamın arkasına Hud aleyhisselamı iliştirerek anlamak durumundayız. Şöyle bir soy silsilesi var Hazreti Hud'un bakın okları takip edelim. Hud Aleyhisselam'ın bir diğer ismi de Abir. Bazı kaynaklarda öyle geçer zaten. Babasının adının Abdullah olduğu, onun babası Rebah, onun babası Halut ya da Carut, onun babası At, kavmin ismi zaten oradan geliyor, onun babası Avs ya da Us, onun babası İrem, şehri hatırlayın, onun babası Sam, en son da insanlığın ikinci atası olan Hazreti'nin Şöyle okları... Takip ederek devam ederseniz Hazreti Nuh'a ulaşmış oluyorsunuz. Tam dokuz baba var. O zaman ömürler de uzun biliyorsunuz. Mesela tam bunları biz çıkaramıyoruz. Sadece ömrü verilen o da nasıl veriliyordu Hazreti Nuh'un ömrü? Tebliğ mücadelesi, peygamberlik mücadelesi 950 sene. Onun üzerinden biz bildik ki işte biraz daha farklı bir ömrü var. Tarihi kaynaklar Hazreti Hud'un ömrünü de 150 yıl verirler. O günlerde ömrün uzun olduğunu da unutmazsak eğer 9 baba var ne kadarlık bir zaman geçtiğini biraz daha anlayabiliriz. Ama Hazreti Hud'a geldiğimiz zaman şurayı göstereceğim. Hazreti Hud'a geldiğimiz zaman Ad Kami Arapça konuşan ilk kavim onun için orayı biz tarihi kaynaklarımızda Arap'ı Baide diye okuruz. Arap'ı Baide uzak Araplar. Ondan sonra sonraki nesiller geliyor zaten. Arapça konuşan bir kavim. Genişçe bir kavim, büyükçe bir kavim. Baya bir Hicaz coğrafyasına yayılmış bir kavim. 13-14 tane alt kolundan bahsediliyor. İnsanlık da artmış nüfus itibariyle. Bu bilgileri bilmemiz gerekiyor ki netice itibariyle. Bu soy silsilesini bize tarih kitaplarımız verir. Bu bilgileri başka bir yerden alamayız. İbni Kuteybe'den, Yakubi'den falan öğreniyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud nasıl anlatılıyor diye bir bahis açtığımız zaman karşımıza inanılmaz güzel bir tablo çıkıyor. Yani Kur'an'a hayran olmamak mümkün değil. Fesahatıyla, belagatıyla, nazmıyla. Diğer birçok özelliğiyle ama verdiği tarihi malumatlar da o kadar önemli ki bir hayranlık da bu tarihi malumat üzerinden Kur'an'a duymak gerekiyor. Hazreti Hud'u anlatıyor bakın bize nasıl anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de isim olarak 10 yerde anılan bir peygamber Hud aleyhisselam. İsim Hud o şekliyle 10 ayrı yerde biz okuyoruz onun adını. Kur'an'da adı mustakil bir süreye isim olarak verilen bir peygamber Hud suresi tertipte 11. süre geçen dersler Hazreti Nuh'u işlediğimiz derslerde de en fazla müracaat ettiğimiz sürelerden bir tanesiydi biliyorsunuz Hud suresi bugün de öyle bundan sonraki derslerde de öyle çünkü o süre özellikle peygamberlerle alakalı çok önemli bilgiler veriyor. Özellikle de Hazreti Nuh'la Hazreti Hud aleyhisselam arasındaki o münasebetler arka arkaya gelişlerinden dolayı ve onların hayatlarına ait olan meseleleri bize veriyor. Üçüncüsü Kur'an'da gönderildiği bölge olan Ahkaf bölgesi müstakil bir süreye isim olarak verilen bir peygamber. Ahkaf suresi tertipte 46. süre. Şimdi gelecek, geleceğiz ahkafı ahkafı ne demek olduğunu göreceğiz. O süre ve o isim de Kut aleyhisselamla alakadar. Bir diğeri Kur'an'da gönderildiği kavim olan At Kavmi isim olarak 24 yerde geçen bir peygamber. Bakın bunları at, akıllarınızda tutun. Şimdi bunların üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Onun kavmi neydi At Kavmi? At kavmi de isim olarak Kur'an'da kaç kez kullanılıyor? 24 kez kullanılıyor. Şimdi bir başka bilgi ki bu önemli bir bilgi. Sözün özü olan Kur'an. Demek ki buradan bazı mesajlar verecek ki bu kavimle alakalı, bu bölgeyle alakalı, bu şehirle alakalı bize bilgiler veriyor. Kur'an'da şehirlerinden, insan yapılarından, inanç sistemlerinden, Sosyal ve kültürel hayatlarından bahsedilen bir kavme gönderilmiş bir peygamber. O ifadelere dikkat edin şehirlerinden, insan yapılarından, inanç sistemlerinden, sosyal ve kültürel hayatlarından bahsedilen bir kavme gönderilmiş bir peygamber. Bir diğeri Kur'an'da doğrudan kısa olarak 73 ayetle anlatılan bir peygamber. 73 ayet baya bir yoğun. Sadece bu değil bakın ifadeyi ben özellikle seçiyorum bazen dikkat ediyorum ki yanlış yerlere gitmesin. Kısa olarak anlatılan ayetler 73 yoksa ayrı yerlerde Hud aleyhisselamla, At kavmiyle, Ahkaf'la alakalı başka anlatılar da var. Onlar bu sayıya dahil değil ama bizatihi kısa olarak anlatılanların sayısı bu. Çok önemli bir madde var ve bu maddeyi ben en sona aldım o da şu. Kur'an'da bu kadar detaylı anlatılmasına rağmen geçmiş vahiy mensuplarının kitaplarında hiç anlatılmayan bir peygamber. Bakın bu çok önemli bir bilgi benim güzel kardeşlerim. Hud aleyhisselamla alakalı Tevrat'ta bir bilgi yok. İncil'de de yok. Dolayısıyla İsraelyat da yok. Çok ilginçtir mesela ilgili kardeşlerim için bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Merhum Abdullah Aydemir hocanın kaynaklara göre İslami kaynaklara göre peygamberler diye bir kitap çalışması var. Bu kitap çalışmasının asıl temel konusu İsrailiyat rivayetlerinin değerlendirilmesidir. Kitabı aldığınızda göreceksiniz Nuh aleyhisselamdan sonra Hud aleyhisselam gelmesi lazım. Hud aleyhisselam yok. Çünkü Tevrat'ta İncil'de bilgi yok ki İsrailiyat'ta oluşsun. İsrailiyat yok ve Mekke si de bilmiyor. Yepyeni bir bilgiyi Kur'an gündeme getiriyor neden şehirlerinden bilgi verdi neden insan yapılarından bilgi verdi neden böyle orijinal bilgileri paylaştı buradan anlayın aslında Kur'an meydan okuyor ben tarihten bahsediyorum öncesinde hiçbir bilgi yok tarih bunu ispatlıyor eğer varsa bunun aksini düşünecek ya da söyleyecek buyurun meydan sizin diyor. Dolayısıyla Kur'an'ın bu noktada ehli kitaptan hiçbir malumat olmamasına rağmen Hud aleyhisselam'dan bu düzeyde bahsetmesi inanın ki dinler ta tarihi açısından önemli bir bilgi ve bu bilginin üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Bir şey daha var ne dolar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssaları anlatırken e, geçmişlerin masalları zaten geçmişler anlatıyorlar işte İranlılar anlatıyor. Yahudiler anlatıyor Hıristiyanlar anlatıyor Muhammed'e de sallallahu aleyhi ve sellem birileri öğretiyor o da o bilgileri öğretiyor kimsenin bilmediği bir şeyden Allah Resulü bahsediyor Resulullah da bilmiyordu Allah ona vahiy ile bildirdiği için o da bildi dolayısıyla o esatiru evvelin propagandasını yerle bir ediyor başka şeyleri anlattığı zaman tamam onlara ait bilgiler var ama ad kavmiyle ama Hud Aleyhisselam'la alakalı şeyleri anlattığı zaman Ortaya böyle bir netice çıkıyor Kur'an'da Hud aleyhisselam böyle benim güzel kardeşlerim hadislere gelelim Kur'an bir şeyden ne kadar bahsediyorsa biliyorsun bilirsiniz ki hadislerde bahseder ama hadisler tekrara düşmez Kur'an o kadar detaylar verir ki bize ad kavmiyle alakalı Hud aleyhisselamla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bazı şeyleri biraz tefsir edecek şekilde bize açıklar. Onun için azımsanmayacak de düzeyde rivayet var elimizde. Ama tarihi kaynaklarda özellikle tefsir kitaplarımızla ilgili ayetlerin tefsirleri yapılırken ciddi ciddi mal malumatlar var. Şimdi bakın burada bir şeyin muhasebesini yapalım. Ben gitmeden önce size dedim ki bir okuyun dedim Hud aleyhisselamla ilgili ayetleri inşallah okumuşsunuzdur. Eğer okumuşsanız. Bana dua etmeniz lazım. Çünkü biz bunları hiç böyle birlikte okumadık. Okumadığımız için de bizim bu bilgimiz yok. Sokağa çıksak, insanlara sorsak Hud aleyhisselamla alakalı ne biliyorsunuz? Gelecek cevapları tahmin edebiliyorsunuz. Ben onun için sokağa sormak istemedim ama eğer okullar açık olsaydı istiyordum böyle seçme birkaç tane ilahiyat fakültesinden 100 tane öğrenciye sorayım. Hud aleyhisselamla alakalı ne biliyorsun? Sonucun ne geleceğini biliyorum ben ama bir şeyi tespit etmek için iyi bir veri olurdu. Bu hafta ben vakıftayım. Yanıma gelen talebelere soruyorum. Onlardan da bir ufak da olsa bir anket yaptım. Yok Hud aleyhisselam at kavmi sadece isim olarak var bizde. Bir de nereden olmuşsa bu uyduruk kaydırık şeyler biliyorsunuz iyi kalıyor insanların zihninde. İnternette koca koca böyle insan iskeletleri var. Ah iskelet bulundu. O iskeletlerin resimleriyle alakalı bilgiler kalmış insanların aklında. Ama bu değil. Başka bir şey anlatıyor Kur'an. Derde derman olacak bir şey anlatıyor. En büyük problemimizi onların üzerinden anlatıyor. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın... En büyük sorununu Hud aleyhisselamın mesajları üzerinden ve At kavminin üzerinden anlatıyor. Onun için bizim için mühim. Ama ne yazık ki biz Kur'an kıssalarını Allah Resulü'nün yaşadığı o hayat işte siyer, siyer-i nebi. Siyer-i nebinin yetiştirdiği orayı bir havuz olarak kabul ederseniz o havuzun yetiştirdiği talebeler olan sahabenin hayatını menkıbe olmaktan öteye bir taşıyabilsek aslında hayat ölçüleri olduğuna inansak, ibret olduğunu bilsek, ders olduğunu bilsek, mesaj olduğunu bilsek onlarla bu manada bir bağ kurma gayretini versek inanın ki her rivayetten ya da okuduğumuz her ayetten alacağımız bambaşka şeyler olacak. Ümit ediyorum ki bu dersler en azından böyle bir hayra vesile olmuş olsun. Şimdi güzel kardeşlerim. Bir soru sormak istiyorum size mikrofon bende cevabında zaten ben vereceğim soru şu bu ümmetin en büyük problemi ne gelir parçalanmışlık vahdetsizlik fakirlik cehalet zalim sultanlar şu bu neyse gelsin gelsin gelsin gelsin ama biz bu sorunun cevabını nebevi ufuktan versek cevap belli. Nebevi ufuktan verdiğimiz zaman ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu, en büyük tehlikesi, en büyük sıkıntısı dünyevileşme. Dünyevileşme ocak batıran bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için Beyhaki'nin Hakin'in Şuabul İman isimli kitabında o hadis kitabındaki muhteşem bir kitaptır o kitap. Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada? Bütün hataların başı dünya sevgisidir. O, hata, o hadise biz bire bir parantez açarak bir şey söylememiz gerekiyor. Ölçüsüz parantezi kapatıyoruz. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Niye ölçüsüz ekledik oraya? Çünkü bizden istenen dünyaya küsmek değil. Eğer birileri diyorsa ya çekilin dünyadan, çekilin dünyadan işte mağaralara gidin falan filan öyle bir şey bu dinin istediği bir şey değil. Bu din mağarada başladı ama şehir dinidir. Hayatın içindedir bu din. Ve bizden istenen dünyaya küsmek değil, dünyaya kötü sözler söylemek değil, dünyayı imar etmekle mükellefiz ya. Dünyaya imar etmekle mükellef olan birisinin dünyaya bu noktada başka bir şey söylemesi mümkün mü? Peki nedir bizden istenen? Dünyada yaşayacağız, dünyadan nasibimizi unutmayacağız ama ahiret öncelikle yaşayacağız. Ölçüyü koydu zaten Kur'anımız. Biz de her gün teşehhütte okuduk o ayetleri. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ama sonra ne? Qina Azabenlar bizi azaptan cehennemin azabından o dehşetli azaptan koru. O son cümle aslında bize ne diyor biliyor musunuz? Dünyada yaşayın dünyadaki iyiliğin güzelliğin arkasında olun. Ahireti de iştiyak edin isteyin ama ahiret öncelikli yaşayın. Dolayısıyla ahiret öncelikli yaşama adına bir sorumluluğumuz var bizim bizden istenen de bu. Eğer bu dünyevileşme hastalığı olursa ben şuradaki ehli imana hüsnüzan edeyim diyeyim ki bizde dünyevileşme hastalığı yok ama inanın ki var ki var öyle de var ki o biçim öyle olduğu için zaten başka bir haldeyiz şu anda bu hastalık çıktığı anda bunun etkileri var bu öyle bir şey değil sadece mesela dünyevi anlamda bazı şeyleri arzulama değil dünyevileşme bir hastalık hastalık olduğu andan itibarında etkileri var. Etkilerinin en başında ne var biliyor musunuz? Kazanma ve biriktirme hırsına kapılıyor insan. Kur'an bunu tekasür süresinde muhteşem anlatıyor bize. Orada aslında bir tekasür krizinden bahsediyor. Yani biriktirme doymama. Fazla fazla fazla daha fazla atasından dedesinden işte torunlarına kadar işte çocuklarının onun arkasından onun arkasından sanki hiç ölmeyecekmiş gibi büyük büyük büyük büyük hedeflerle emellerle bu işi devam ettirme. Ve bunu yaparken de en başa bu biriktirme şeyini oluşturma kazanma ve biriktirme hırsı bu çok acayip bir şey. İkincisi başarı elde ettikçe bunu kendinden bilmeye başlıyor. Dünyevileşme birleşme olduğu anda ticarette başarılı oldu ben yaptım diyor ya. işte bir yerde biraz hizmet ediyor biraz öne çıkıyor ben yaptım diyor. Az bir şey işte ilim adına bir şey oldu ben kazandım ben o kadar uykusuz geceleri boşuna mı çektim ben ondan dolayı yaptım diyor. Ondan sonra da başka şeyler onun arkasından geliyor yani Allah'ın kendisine verdiği nimet ne ise o nimeti Allah'tan değil kendinden bilmeye başlıyor. Dünya birleşme böyle bir nasıl bir kelime kullanalım? Müzmin bir hastalıktır. Böyle bir kötü bir hastalıktır. Üçüncüsü bakın bütün ilişkilerini menfaat üzere kuruyor. Yayıldı mı dosttur, arkadaştır, davadır, hizmettir bitiyor. Artık o karşısındaki bütün insanların fiyatına bakıyor. Değer gitti. Fiyat geldi çünkü eğer insani ilişkilerini dünyevileşme üzerine değil de ahiret öncelikli kursaydı herkesle değer üzerinden bir ilişki kuracaktı ama dünyevileşme gelip hastalık olarak oturduğu andan itibaren fiyat pişmeye başlıyor ne kadar bunun fiyatı Evet tamam bundan bundan sonra ne benim faydam olacak öh, çiz üstünü gitsin ya şimdiye kadar oldu bitti tamam bundan sonra benim onunla, ona ihtiyacım yok çiz üstünü gitsin ihtiyacın var mı falancaya ondan halen menfaat elde ediyor muyum o zaman onunla ilişkimi iyi tutmalıyım çünkü netice itibariyle menfaat musluklar akacak bütün mesele dünyevi çerçeveden değerlendirildiği için mesele bu şekliyle ele alınıyor onun için burada özellikle bütün ilişkilerin menfaat üzere kurulması merhamet damarında yok edilmesi anlamına geliyor sonra İnanılmaz bir kibir hastalığına müptela oluyor. Başlıyor insanlara tepeden bakmaya. Herkesi kendi rakibi olarak görüp haset ile kavruluyor. Çünkü netice itibariyle bütün meselesi dünya olduğu için haset onda inanılmaz boyutta. Ve en sonuncusu da hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hesaplar yapıyor. Bakın Allah aşkına benim güzel kardeşlerim şunları bir hafızanıza kaydedin. Kendinize sorun. Ben bugün derse hazırlanırken sordum kendime. Var mı dedim bende. Bunlar var mı dedim. Siz de sorun. Çünkü ona buna havale ederek çözüm çözemiyoruz işi. Ben de var mı ya bunlar gerçekten var mı? Mesela ben gerçekten birileriyle ilişki kurarken Kariyerine, etiketine, kimliğine, ailesine, aidiyetine şuna buna bakarak mı kuruyorum? Yoksa sadece insan olduğu için eğer insanlığında bir de müminliği varsa mümin olduğu için böyle bir bağ mı kuruyorum? Bir sorun. Kibir noktasında sorun, haset diye sorun. Sorun, sorun ki bu noktada bazı şeyler varsa eğer giderilmiş olsun. Eğer sormayıp da hep böyle dış dünyaya havale ederek meseleye baktığımız zaman çözemiyoruz işlerimizi şimdi benim güzel kardeşlerim bizim de hastalığımız dünyevileşme şu anda kıyamete kadar da insanlığın en büyük hastalığı bu olacak o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki Mekke'nin ekabir takımının da hastalığı oydu ve Allah onlara ve o gün onlarla imtihan edilen Müslümanlara Hastalığı dünyevileşme olan bir kavim üzerinden mesajlar vermeliydi. O kavim hangi kavim oldu? At kavmi oldu. Niye seçildi buradan anlayalım. Yani öylesine değil. Neden o gün gündeme ed gündem edildi? Ne için o fazlaca gündem edildi? Buradan anlamış olalım. Dolayısıyla Kur'an'ın at kavmini ve at kavmine gönderilen Hud aleyhisselamı anlatması... O günkü zeminin tam uyumluluk arz eden bir mesajıydı. O günden sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa da mesajlar verme durumundaydı. Biz de bugün 14. asrı, 14 asır sonra gelen insanlar olarak şimdi bu mesajları okurken kendi dünyamızdaki ne kadar sıcak, böyle şu anda canlı bir bağ kurduğunu da anlamış oluyoruz. Bu bilgiler ışığında gelin şu haritaya bir misafir olalım bakın nerede yaşamış At Kavmi nasıl bir hayatları hangi coğrafya üzerinde geçmiş biraz bunun üzerinden anlayacağız bunu. Şurada San'a var Yemen'in biliyorsunuz başkenti Ahkaf denilen bölge şurada işaret gösterilen yerler Necran'dan bakın Umman'a uzanan bir yol. Buralarında Ahkaf olduğu söyleniyor. Şurada Karyet-i diye bilinen bir yer var. karyet şimdi biraz sonra onunla ilgili de resimler göstereceğim. Şurada da İrem şehri var. Biraz belki harita küçük olduğu için arkalar tam göremiyor olabilirler ama bunları arkadaşlar yayınlıyor biliyorsunuz. O yayınladıkları zaman da göreceksiniz. Yemen'in içine düşen bir bölge burası ve insanlığın İlk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Orada yapılan çok ciddi arkeolojik kazılar var. Çok ciddi elde edilen yazıtlar var, eserler var, kalıntılar var. Onların üzerinden Kur'an'ın haber verdiği birçok şeyi daha iyi anlamış oluyoruz. Ama üzülerek bir şey söyleyelim ki şu anda savaş bölgesi orası ve yıkılıyor, mahvoluyor. Bir taraftan çalınıyor. Bir taraftan cehaleti gözlerini karartmış insanlar tarafından tahrip ediliyor. Bir taraftan başka başka şeylere mahkum ediliyor. Tarihi eserlerimiz de oradaki diğer başka değerlerimiz de yok ediliyor ne yazık ki. Ama biz At Kavmi dediğimiz zaman Ahkaf dediğimiz zaman İrem dediğimiz zaman bu coğrafyayla alakalı Bilgiler olduğunu unutmadan meseleye bakmamız lazım. Şurada bir şey var okuyabiliyor musunuz? Rubul Hali meşhur bir çöldür orası. Hali boş demek. Burası koca bir çöl ve dünyanın en büyük çöllerinden bir tanesidir. O zamanda bugün de insanlar oraya girmeye korkarlar. Çöl bataklıkları var giriyorsun kaybolup gidiyorsun. Onun için böyle bilmeyen bir insanla mürşit ya da delil kullanmadan oralarda gezmek çok zor. Şimdi burada bir şey görüyoruz çöl var ahkafın ne olduğunu göreceğiz. Ahkaf ahkâf var orada böyle olan bir yerde Allah inanılmaz bir ikramda bulunuyor. Ve at kavmine başkalarının imreneceği bir medeniyet nasip ediyor. Böyle bir medeniyete ve böyle bir üstünlüğe böyle bir güce böyle bir kuvvete böyle bir ihtişama sahip olmalarına rağmen o ihtişam nimet duygularını onlarda arttıracağı yerde başarıyı kendi nefislerine bağladılar. Biz elde ettik biz kazandık bizim yüzümüzden oldu biz kazandığımız için şöyle oldu böyle oldu dediler ve neticede bu oldu. Orada gösterdiğim karyet Hut şu şu anda kalıntıları da var Yemen'de. Arkada duran bakın şurada bir türbe var. O türbede Hud Aleyhisselam'ın kabri diye biliniyor. Doğru mu? Tam anlamıyla ispatlanmış bir şey mi? Bilemiyoruz ama Hud Aleyhisselam'ın Amman'da da başka yerlerde de kabrinin olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle yani bizim tarihi rivayetleri bir araya getirip okuduğumuz zaman en sağlam rivayet bu olarak görünüyor. Ben bir tane de büyük bir resim getirdim kabrini görmek için. Şurada daha Büyükçe'de var türbesi bakın şöyle burada özellikle Yemenliler Şaban ayında burada yerleşim yok aslında bu köyde. Ama Şaban ayında kutlamalar yapıyorlar insanlar geliyor buraya işte köye geliyorlar Hud aleyhisselamın kabrini falan ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla Ad kavminin yaşadığı topraklara denk geldiği için buradaki bu bilgileri en azından zihnimizde tutmuş olalım ne kadar doğru olup olmadığı işin ayrı bir boyutu şimdi güzel kardeşlerim tarihi rivayetlere <gülüyor> baktığınızda şöyle bir şey göreceksiniz iki tane at var aslında adi ula adi uhra Kur'an'da da var bu bilgi zaten biraz yorumlara farklı şekillerde veriliyor o tefaratlara girmeyelim birinci at ya da evvelki at ikinci sonraki at diye isimlendiriliyor Genel anlamda Hud aleyhisselamla alakalı olan kısım ki Kur'an en fazla onu anlatır, Ad uladır. Ve Necim suresinin 50. ayetinde Allah daha önce gelen Adı helak etti diyor. Sonraki ikinci Ad ya da Ad uhra, sonraki Ad kurtulan Müslümanlardır. O kurtulan Müslümanların soyundan ikinci Ad devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla biz Kur'an'da Ad kavmi ile alakalı bilgileri okuduğumuzda Ad-ı Ula'yı okumak durumundayız. Kur'an-ı Kerim bu bilgileri verdiği gibi bize birçok özelliğinden de bahsediyor. Mesela bakın biraz sonra geleceğiz İrem şehrinden bahsediyor. O şehrin özelliklerinden bahsediyor. Teferrat aslında niye buna bu bilgileri bize veriyor? Üzerinde durulması gereken şeyler. Bu şehirlerinden bahsettiği gibi sosyal ve kültürel hayatlarından da bahsediyor. İnançlarından da bahsediyor. Bunları iyice değerlendirdiğimiz zaman neden Kur'an'ın Hud aleyhisselam'ı ve Ad kavmini anlattığını daha iyi anlamış olacağız. Gelin Kur'an'ın eşliğinde bir yürüyelim. Sosyal ve kültürel olarak Ad kavmini bakın Kur'an nasıl anlatıyor. İleri gelenler onlara ne diyordu Kur'an? Mele. Mele'nin Mele toplumu yönlendiriyordu. Araf Suresi 66. ayet. Başka ayetler de var ben birer ayet seçtim. Kuranda o bilgi yok ama tarihi kaynaklarda var. Mesela İrem şehrini Şeddat ibn Adın yaptığı söylenir. Hani bizde zalimler sayılınca Firavun, Nemrut, Belam, Karun, Haman, Samiri işte şunlar bunlar. Bir de Şeddat sayarız. Biz Şeddat buradan işte. O İrem şehrini yapan Hazreti Fuad'un karşısında mele takımının başını çeken o adam. Dolayısıyla birçok peygamberde olduğu gibi o gün Ad kavminde de mele takımının toplumu yönlendirmesiyle alakalı bir şeyleri görüyoruz. Bu mele'nin etkilerini Hazreti Nuh'u anlatırken vermiştim onun için tekrara girmiş olmayacağım. İkincisi vücut yapıları itibariyle güçlü kuvvetli ve heybetli insanlardı. Bunu Kur'an söylüyor bize Araf suresi 69. ayet. Ama öyle minare kadar boyları vardı işte şöyleydiler böyleydiler böyle bir şey yok. Evet güçlü kuvvetliydiler bunu söylüyor. O güne kadar öyle güçlü ve kuvvetli insanlar gelmediğini söylüyor ayet. O güçlü ve kuvvetli olduklarına vurguda bulunuyor heybetlerini söylüyor. Zaten kendileri de o güçlerini biraz daha ne yazık ki farklı bir boyuta taşıdıkları için güçlerine tapmaya başladılar. O vurguda bulunuyor Kur'an ama Kur'an'ın dışındaki bazı şeyleri söylememize de gerek yok. Üçüncüsü eğlenceye düşkün zevku sefayı seven bir kavimdi. Şu ara suresi 128. ayet. Dördüncüsü ihtişama önem veren gösterişli binalar yapan ve bunlarla gururlanan bir topluluktu. Şu ara süresi 128-129. Bu ne yazık ki dünyevileşmenin de en büyük işaretlerinden biri alametler dikiyorlar. Mesela yüksek yerlere güçlerini ve ihtişamlarını ortaya koymak için. Bugün işte heykellere denk gelen şeyler. İnsanlarda... Farklı bir etki oluştursun diye bunları yapıyorlar. Zenginlikleri çok olan bağları bahçeleri suları adamları fazla olan bir millet. Şu ara süresi 132-134 en güçlü insanların kendileri olduğuna inanan ve güçleri ile başkalarına meydan okuyan bir kavim. Fussilet süresi 40 15. ayet şunu mu geçtim? Şunu zulüm ve haksızlık yapan adaleti değil aidiyeti önceleyen bir topluluk. Bakın bu önemli bir şey arkadaşlar en önemlisini atlamışız İyi uyardınız beni. İnkarla yıkılmıyor at kavmi zulümle yıkılıyor. O helak onlara zulümle geliyor. Dolayısıyla buradaki o bilgi önemli sonrakileri de okumuş olduk. Şimdi at kavmi Mekkeliler gibi putperest bir kavim arkadaşlar. Kaynaklarımız üç tane büyük putlarının ismini verir. Darra, Damur, Heba şeklinde ama Taberi biraz isimleri farklı verir. Sadda ve Samut şeklinde oradaki Heba aynıdır. Asıl mesela bu sosyal ve kültürel anlamda onlara ait bilgiler çok önemli. Onlar zihnimizin bir yerinde dursun. Dönelim inanç noktasında nasıl onlar? Onları anladığımız zaman Mekke ile aralarındaki bağı daha iyi kurmuş olacağız ve bugün yaşadığımız dünyada da aslında çok ciddi mesajlar almış olacağız. Kur'an farklı şekillerde anlatıyor da ben akıllarda kalsın diye böyle bir tablo çıkardım. Şöyle bir ifadeyle anlatıyor onların inançlarını. İlle mufterun hakikat karşısında yalan uyduruyorlar, iftira ediyorlar. Hakikat ney? Hud aleyhisselamın getirdikleri. O hakikat karşısında onlar da iftiralar atıyor. Yalanlar ediyorlar, algılar oluşturuyorlar, toplumun farklı bir noktaya taşıyorlar ki bir şekliyle insanlar o mesajları öğrenmesinler, duymasınlar ve inanmasınlar. Yine Kur'an onları anlatırken bir ifade kullanıyor. Efele <gülüyor> taqilun. Hakikati elde etmek için akıllarını kullanmıyorlar. Hud suresi. 51. ayet. Müthiş zeki adamlar. Zekada bir problem yok. Şimdi yaptıkları binalara geleceğiz işte Kur'an anlatacak bize. Zekada sorun yok ama akıllarını hakikati anlamak için kullanmıyorlar. Başka şeyler için kullanıyorlar. Cehdu hakikati inkar ediyorlar. Özellikle neyi? Vahyi inkar ediyorlar. Hud Aleyhisselam'a gelen vahye karşı inanılmaz bir düşmanlıkları var. Keferu hakikatin üzerlerini örtüyorlar. Hakikat ney? Tevhid. Ne diyorlar biliyorlar, biliyor musunuz Hazreti Hu'da? Okuyacağız bir sonraki derste. Sen bu kadar tanrımızı bir tek tanrıya mı indireceksin? Bu kadar işimiz var bizim yağmur yağıyor, bulut geliyor, güneş gidiyor, ay geliyor. Tabiattan bir şeyler çıkıyor, doğumlar oluyor, ölümler oluyor. Bunların hepsini bir tanrı mı yapıyor? Böyle bir şey yok. Sen bizim tanrılarımızı bir tek tanrıya o da kendi tanrına çevirmek istiyorsun. Hud aleyhisselam ben sizi alemlerin Rabbine ve o Rabbin birliğine davet ediyorum diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhiddir bu dinin bu mesajın en önemli meselesi diyor ama anlamıyorlar. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Bir daha sen bizi atalarımızın yolundan saptırıyorsun. Ah bu ataların yolu ah bu ataların yolu. Nicelerinin ocağını batırdı, onların da ocaklarını batırıyor. Biz atalarımızdan böyle görmedik, biz şöyle görmedik diyerek meseleyi başka noktalara doğru çekiyorlar. İki tane aynı şey var, bakın burada arkadaşlar. Kezze bu, kezze bu. Ayrı ayrı yazılmasının sebepleri var. Birinci kezze bu hakikati yalanlıyorlar. Mü'minun süresi 33. Ayet. Burada neyi yalanlıyorlar biliyor musunuz? Ahireti. Ahiret'in varlığını Hesabı ve hesaba çekilmeyi. Aslında at kavmi ateist değil yani mutlak manada tanrı tanımaz bir düşüncesi yok. Nasıl bir düşünceleri var biliyor musunuz? Kur'an'ın anlattığı bir sınıf var. Dehriyum bizi zaman yarattı zaman yok edecek. Dolayısıyla zamana inandıkları için zamanla da işin biteceğine inandıkları için ahiret hayatı yok. Ahiret hayatına inanmıyorlar. Her ne kadar Mekke'de dehriyunlar az olmuş olsa da inanın ki dehri düşüncesini kabul edenler azımsanmayacak kadar çok. Belki kızacaksınız bana bu sözümle çünkü ağır bir ithamda bulunacağım şimdi. Ama bir hakikat ister kızın ister kızmayın şu anda da insanların çoğu ahirete inanıyormuş gibi yaşıyor. Muş gibi var mı var peki sonra sonrası yok eğer ahirete inanma meselesi gerçekten mesela diyelim ki sahabenin anladığı gibi olsaydı bizim dünyamızda Allah aşkına hak hukuk meselesinde bu kadar rahat davranabilir miydik birinin bu mesele meseleyle alakalı bir şey olduğu zaman uykularımız kaçmaz mıydı dünya bütün genişliğiyle bize dar gelmez miydi? Vicdanımız daraltmaz mıydı bize dünyayı? Çünkü sahabe böyleydi. En ufak bir şeyde ötleri kopuyordu. Arkadan gelen nesilden bir söz söyleniyor mesela. Diyor ki Fudail İbni İyad Rahmetullahi Aleyh o büyük etba itabinin imamı. Ya diyor eskiden birine Allah'tan kork dendiğinde adam sarılır da Allah senden razı olsun. Beni Allah'tan korkmaya davet ettin. Şimdi biz diyor insanlara Allah'tan kork deyince ne yaptım ki Allah'tan korkayım diyor. O gün öyle bugün de aynısı daha da ötesi. Allah'tan kork diye bir cümle söylendiğin zaman sahabe için durma ve anında sorgulama adına bir şey var. Ama bugün işte ne yaptı ki ne oldu ki ne bitti ki diye bir sürü tevil meselesi var. Dolayısıyla o gün at kavminde bu var. İkinci kez de bu yani hakikati yalanlama bakın orada şu ara suresinin 139. ayette neyi yalanlıyorlar biliyor musunuz? Kendilerine gelecek olan azabı. gelmez diyorlar ya bizim gibi güçlü kuvvetli adamlara azap mı gelir diyorlar. Şimdi o azap nasıl geldiğini göreceğiz Ders, ilerleyen derslerimizde önce bulutla haberi geldi bulutu gördüler. O bulutu görmüş olmalarına rağmen aslında o azabın habercisiydi. Aha yağmur geldi dediler. Çünkü kapatmışlar kapılarını azaba. Bize Allah azap etmez ya biz güçlü kuvvetli adamlarız bize ne olur dediler. O noktada kendilerinin hiçbir şekilde bir şeyle yıkılacaklarını yok olacaklarına inanmadılar. Ve azabı yalanladıkları için böyle oldular. Söyleyecektim sonraki derste ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu az, at kavminden dolayı ne zaman yağmur yüklü bir bulut görse yüzünün rengi değişir, sapsarı kesilir. Ne oldu ya Resulallah diye soranlara o bir buluttur, rahmet de getirir azap da diye at kavmine vurguda bulunurdu. Bakın Allah Resulü'nün okuyuşu bu. Bir tarafta çok rahat ya bize bir şey olmaz bize ne olacak diyen bir zihniyet. Bir tarafta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duruşu biz hangi duruşu takip edeceğimizi zaten biliyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim at kavmiyle alakalı bilgileri Kur'an bize böyle veriyor. Gelelim ahkaf bölgesine bu bir bölge ismi biraz önce haritadan gösterdim. Ahkaf ne demek biliyor musunuz? Ahkaf bu demek. Bu yani çölde oluşan tepecikler bu küçük küçük yüksekçe kum yığınlarına ki bu tekili hıkftır onun çoğulu ahkaf ahkaf bu şekilde isimlendiriliyor neden biliyor musunuz bu hemen bunun önüne kuruyorlar şehirleri ya Allah bak biraz yukarıdaki coğrafyada Hiçbir şey yok kervan geçmez toprağında ot bitmez sıkıntılı bir hayat yaşanan bir bölge var ama o bölgeye yakın bir yerde Allah size imar imkanı verdi. Burada siz binalar yükseltiyorsunuz hayat yaşıyorsunuz bunu size bahşeden Allah'tır ya bunu bilin bercesine o bölgeyi de anarak bu noktada Allah'ın onlara verdiği o büyük nimeti hatırlatıyor Kur'an vahiy yani. Ama anlamıyorlar dinlemiyorlar başka yerlere meseleyi sevk ediyorlar. Peki buradan Mekke'ye nasıl bir mesaj var anlıyorsunuz değil mi? Mekke'ye mesaj belli. Sizin de bazı özellikleriniz var ama bu özellikler sizin kavminizden kabilenizden şuradan buradan değil. Allah'ın bir ikramı size o ikramı anlayın diyerek aslında kıyas etsinler diye veriyor ama kim anlıyor kim dinliyor. Özellikle Ahkaf suresinin 21 ile 29. ayetlerinde bu mesajlar öne çıkarılıyor. Mekke müşriklerinin tavırları At kavminin tavırlarıyla kıyas ediliyor. At kavminin başına gelenlerin de onların başına geleceklerine dair bazı şeyler söyleniyor. Böylelikle mesaj verilmiş oluyor. Gelelim İrem şehrine. Benim güzel kardeşlerim İrem şehri. İnanılmaz bir şehir. Kur'an da bahsediyor biliyorsunuz. Bazı arkeolojik kazılar var, yollar var, şunlar var. Mesela bu bir takribi bir çizimdir. Böyle bir şey olduğu falan söyleniyor. Ama tam anlamıyla bu noktada net bilgiler söylemek mümkün değil. Rabbimiz İrem şehrini adını da anarak fecir suresinin 6. 7. 8. ayetlerinde bize anlatıyor. Elem keyfe faala rabbuke biat Görmedi mi Rabbin ne yaptı ad kavmini? İremezatil İmet, o muhteşem sütunlarla dolu İrem şehrini. Bakın sütunlarına vurguda bulundu. O sütunların neler olduğuna nasıl olduğuna dair bazı kalıntılar da var takribi çizimler de var. Mesela bakın şöyle bir çizim ihtişamı gücü ortaya koyan. Şöyle bir kalıntı var her ne kadar netleşmemiş olsa da irem olup olmadığına dair. Ama böyle ihtişamı gücü ortaya koyan bir şey var. Ve Kur'an bunu söylüyor bize. Büyük büyük sütunları olan o sütunlarla da ihtişam halinde olan bir şehir. Bu şehir Allah kitabına almışsa Kur'an'da zikretmişse Allahu alem ama ileriki bir aşamada belki farklı şeylerine biz şahit olacağız. Bu ayetin devamında Rabbimiz "elleti lem yuhlaq misluha fil bilad. diyor. Öyle binalar ki o şehirlerde onların benzeri henüz yapılmış değil diyor. Öyle bir bina. Yuhlaq halakadan biliyorsunuz. Bazıları buradan yola çıkarak Allah'ın kurduğu bir şehir olarak meleklere kurdurmuş öyle bir şehir olarak biraz da efsanevi şeyler anlatınlar buradaki fiil ille de ona gitmez halaka fiili insana da kullanılır biliyorsunuz. Var olandan bir şeyleri ortaya koymaktır. Yoktan var etmenin adı ibdadır, inşadır o Allah'a mahsus. Ama halaka var olanlardan bir şeyler yapma bu insana da beşere de izafeten kullanılabilir. Dolayısıyla burada böyle bir şeyin söylenmesi o güne kadar emsali olmayan bir şehir. Peki ne oldu bu şehir? Yerle bir oldu. Ne diyor Aleyhis... Allah aslında ilk muhatap olan Mekkelilere? Siz de güveniyorsunuz şehrinize çölün ortasında volkanik kayaların arasında diyorsunuz ki ticari bir merkez olma dini bir merkez olma özelliğinden dolayı bize ne olabilir ki ya bize ne olacak ki sen bizim aslında birliğimizi bozuyorsun diyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aynen at kavminin huda söylediği gibi bozgunculuk çıkarıyorsun sefihlerle bir şeyler yapıyorsun aynı sözleri söylüyorlar Allah da onlara At kavminin üzerinden, Ahkaf bölgesi üzerinden, İrem şehri üzerinden ya büyüklenmeyin bunları size bahşeden Allah'tır. İsterse Allah bir anda da onları sizin elinizden alır. Aldı mı? Aldı. Yine alır mı? Yine alır. Aldı mı Mekkelilerin de? Mekkelilerin de aldı. Netice itibariyle Allah'ın mesajlarına kulak tıkayanların Allah onlara vereceği ceza belli. Dolayısıyla o cezaya meseleyi vardırmama adına bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi güzel kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud'un kıssaları ve o kıssaların nüzule ait olan yerlerine dair bazı şeyler var. Ben onları biraz geçmek istiyorum. Vakit baya geçti. Serlevhaya sizi bir götürmek istiyorum. Ne olur biraz böyle bir canlanın. Hayran olacaksınız Kur'an'a. Ben hayran oldum. Siz de bunun için buradan hayran olacaksınız. Müthiş bir şey söylüyor Kur'an bize. Yani bizim aziz kitabımızla bağımızı bu noktada kurduğumuz zaman o kitapla aramızdaki münasebet farklı bir noktaya gelecek. Neydi bizim serlevhamız? At kavmine gönderilen kardeşleri Hazreti Hud. Bu kardeşleri ifadesini de Kur'an'dan aldık. Kur'an Birçok peygamber için bu ifadeyi kullanıyor. Hud aleyhisselam içinde izgalalehum ehuhum Hudun ale Kardeşleri Hud'a Hud kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Şu ara suresi 124. ayette ve ila adin ehahum Huden. at kavmine de kardeşleri Hud'u yolladık. Araf suresi 65. ayet başka ayetler de var ama burada bir kardeşler vurgusu var. Sadece Hud aleyhisselam için mi? Hayır başka peygamberler içinde var. Şimdi ben size bir tablo vereceğim biraz dikkat keselim. Şu ara süresinde arka arkaya peygamberler anlatılır. Hangi peygamberin fasılası başlayacaksa Rabbimiz önce onu şöyle bir cümleyle açar sözü sonra oradan getirir. İlk anlattığı öncesi var. Harun'dan Musa'dan İbrahim'den bahsediyor. O ayrı bir fasıl. Nuh Aleyhisselam'dan başlatıyor. Bakın 106. ayette sözü şu kalıpla açıyor. İzqalehum ehuhum Nuhun ela Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şu ara 106. Şu ara 124'te Hud aleyhisselam için biraz önce okuduk onu. Iz ehuhum Hudun elatettekum kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Kalıp aynı, mesaj aynı. Geldik Salih aleyhisselama bakın. Şu ara 142. Kardeşleri salih de aynısını iz gâle lehum ehuhum salihun elâ tettegûn. kardeşleri salih de onlara dedi ki Allah'tan sakınmaz mısınız? Onun arkasından Lut aleyhisselam geldi ve Lut aleyhisselamın sözü de aynı kalıpla başladı ve dedi ki iz gâle lehum ehuhum Lutun, elâ tettegûn. kardeşleri Lut onlara dedi ki Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? geldik Şuayb aleyhisselama dikkat buyurun ne diyor izgalalahum şuaybun ela tetekum kardeşleri yok Şuayb onlara dedi ki Allah'tan korkmayacak mısınız Niye burada kardeşleri yok Bu önemli bir şey. Demek ki kardeşe bir anlam yüklüyor Kur'anımız. Biz belki konuşmalar yaparken ya da beşer kelamı kim söyleyecekse söz biraz anlaşılsın diye bazı kelimeleri fazlalaştırırız bazı kelimeleri süsleriz bazı kelimeleri farklı boyutlara getiririz. Ya Kur'an böyle değil ya vallah böyle değil inanalım buna. Kur'an Allah'ın kelamı ya bir şeyi kullanıyorsa orada bambaşka bir mesaj var. Bir şeyi kullanmıyorsa da mesajı var. Şimdi burada eğer bir beşer kelamı olsaydı bunu birisi tasih etseydi haşa anlaşılsın diye söylüyorum. ki ya burada unutulmuş bu. Bunu, bunu da ekleyelim ki bütünlük bozulmasın. Ama Allah'ın kelamı için böyle bir şey yok. Tamam da biz başka bir yerde Salih aleyhisselam için kullanıldığını görüyoruz mesela. Başka ayetlerde Kud suresinin 84. ayetinde ne diyor Rabbimiz? Ve ila medyene ehahum şuaybe. Medyene kardeşleri. Şu ayıp gönderildi orada dedi burada demiyor niye diye baktığımız zaman görüyoruz Allah'ın kardeşliğe yüklediği mana başka. Biraz önce şu ara süresinde Medyen halkı anlatılırken Eyke üzerinden anlatılıyor. Eyke ney Medyen'in tattığı ağaç inanç üzerinden anlatılınca kardeşlik yok. Ama aynı kavim üzerinde aynı topluluk üzerinde anlatınca kardeşlik var. Sadece müminler kardeştir ilahi fermanına uygun bir biçimde bu gündeme getiriliyor. Siz orada akideye ters bir şey yaptığınız zaman kardeşlik yok orada. Ve akide üzerinden bir kimlik tanımı yapınca Kur'an o kimlik tanımının üzerinden sadece şu ayıp ama medyen üzerinden ama bir kavim üzerinden bir değerlendirme yapılırsa ortak bir coğrafya ortak bir kavim olmasından dolayı orada o kimlik üzerinden değerlendirme kardeşlik üzerinden yapılıyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi biz o kardeşliği anlayabilmemiz için döndüğümüzde niye Kur'an peygamberleri kardeşler diye tanıtıyor? Bunun sebepleri var. Birincisi tanınıyor. Tanınıyor orada hiç kimse o peygambere yabancı biridir demiyor çocukluğunu biliyor doğumunu biliyor gençliğini biliyor biliyor bütün peygamberler için böyle birkaç istisnası var istisnalar nerede var onları şimdi geldiğinde sözü göreceğiz zaten soyu sopu biliniyor kimse farklı ithamlarda bulunmuyor mezhep ihtibariyle yakınlıkları biliniyor kimse akrabalık bağlarını yok sayamıyor Yakınlık nazara veriliyor kimse ön yargılarının kurbanı olmasın isteniyor. Beşeriliği hatırlatılıyor dikkat buyurun. Kimse insan üstü bir beklentiye girmesin deniyor. Yani burada bir kardeş ifadesini kullanınca Kur'an aslında neleri kastettiğine dair çok güzel bilgiler veriyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. İnşallah at kavminin düştüğü o hastalık olan dünyevileşmeden uzak durmuş oluruz. İnşallah Hud aleyhisselama inanan o Hud'un getirdikleri mesajlara tabi olan müminlerin kervanına biz de katılırız. İnşallah bizler de bu noktada her türlü maddi ve manevi helaktan kendimizi korumuş oluruz. Allah bizleri muhafaza eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Dünyadaki cennet aileye şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Evlenirsem düzelir. Bu evlenirsem düzelirim sözü çokça duyduğumuz bir söz. Mesela genç işte delikanlı gelmiş 20 yaşına 25 yaşına. Şimdi zaten uçtu gitti yaşlar 20-25'te evlenmek mucize. Neyse biz yine eski usul üzere gidelim. 20-25'te evlenecek diyelim ki. Hayatında bir sürü sıkıntı var. Ya bir evleneyim zaten düzeleceğim diyor. Evlenirsem zaten namazlarım bir sürü düzene girecek. Aklım zihnim boşalacağı için başka şeylerle meşgul olmayacağım için. Mescit güvercini olacağım. Şöyle cihad edeceğim. Şöyle ilimle yapacağım. Bir de işin romantik boyutları var biliyorsunuz. Millet birbirine mesaj atıyor. Gel kütüphanelerimizi birleştirelim falan filan diye. O kütüphane birleştirince ha kitap okunacak ya. O zaman okuruz ama evleniliyor böyle bir şey yok. Aynı şey kızımız için de geçerli. Hanım tarafı da öyle. Burada Allah Resulü'nün sözünü hepimizin çok iyi duyması lazım. Yarıncılar, erteliyenler helak oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın, yarın, yarın, yarın dediğimiz için bunlar oluyor. Ya tebe etmemiz için ille de Kadir Gecesi'ne mi erişmemiz lazım. Ben bir umreye gitsem zaten tamam oradan zaten çamaşır makinesine girip çıkacağım oldu bitti. Ya da bir hacca gidersem ondan sonra yok böyle bir şey ya. Benim bir sonraki nefesim için garantim yok. Ve ertelediğim zaman olmuyor olmadığı için mesela evliliğin bizatihi kendisini fail gibi görüyor şu anki nesil. Fail evlilik fail sanki o evliliğin dirayetini kendi göstermeyecek de. Hokus pokus havuzu girdiği zaman zaten o biçim çıkacak. Yok böyle bir şey. Onun için yürümüyor evlilikler. O zaman bir sürü imtihan gelecek zaten. Bir sürü. Sen o nimet ama onunla beraber külfet geliyor. O külfet taşınabilmesi için senin sağlam olman gerekiyor. Bunun için benim güzel kardeşlerim, ben ümmetimin bütün gençlerine olgunlara da bizim gibi yaşlı adamlara da demeyeyim de olgun adamlara da o mesajı vermek istiyorum. Evlilik evcilik oyunu değil. O evcilik çocukken oynanır. Ama evlilik bir ibadet. Her ibadet için hazırlık lazım. Evlilik için de hazırlık lazım. İşim maddi ayağa başka ama manevi noktada iki hazırlığa bizim çok ciddi bir biçimde ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi evlilik ahlakını öğrenmek. Bir diğeri de ev hukukunu yönetecek dirayete ermek. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Evlilik ahlakını öğrenmek, ev hukukunu yönetecek dirayete ermek. Rabbimden niyazım o ki gencimizle, olgunumuzla, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle Allah bizi bir an önce bu kıvama eriştirsin de hasretini çektiğimiz evlerin sayısı bir çoğalsın. Maya olabilecek evlerin sayısı çoğalsın örnek olacak model olacak evlerin sayısı çoğalsın bunlar çoğaldıysa arkası gelecek Rabbim bir an önce onları nasip eylesin inşallah. El Fatiha diyeyim bitireyim geceniz mübarek olsun.